Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya siz insanları asamazsınız, kesemezsiniz. Adam bana diyor işte şu, şu kahve, hocam bak şurada içki içiyorlar ya şunlar. Bir baskın yapılsa falan, yapsak falan. Ya sen ne diyorsun dedim Seni ben biliyorum dedim bu bu yolda değildin. Sen ne zaman dönüş yaptın? 10 sene evvel. E dedim 10 sene evden bir ay evvel millet ayaklansaydı sen de burada değil miydin? Meyhanedeydin veya neredeydin? Eee? E sen de keseceklerdi dedim. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Bak şimdi sen namaza ne abdestine başladın, hayatını kurtardın, ahiretini kurtardın dedim. Yani ne demektir? Biz insanların iddiate gelmesi için yalvaracağız, yakaracağız, hizmetçi olacağız. İcabında dayak yiyeceğiz, icabında hakaret işiteceğiz, icabında sövüleceğiz, dövüleceğiz. Ki dövüldük sövüldük de, illa şahsıma icabında, ben çok sövüldüm de, ya dayak yiyen arkadaşlarımız da var Emre Aruf'ta bizim. Yani dayak yiyen de oldu, hapse giren oldu. Ben hapse de girdim. E bazı arkadaşlar Şakir Hoca hapisler yattı. Gidip bir adama bir vazettiler ettiler diye adam ihbar etti. Gidip Şakir Hoca dükkanına mı bastı adamın? Çocuğumun ne namaza başlamış? Çocuğunun namazına mı engel oluyordu? Ya işte yani çocuğun namaza başlamış ne güzel falan diyecekler. Topkapı'dan bir yerdeydi işte. O bir İsmail mi ne vardı o zaman bir genç çocuk. da falan. E hepsini hapis Şakir Hoca neler çekti yani ne hapishaneleri. O zaman e, tabii bizim gibi... E, ziyaretçisi falan da çok azdı. Far Efendi e, yani her zaman giderdi elbisesini, şusunu, busunu götürürdü. Neler çektirdiler Şakir Hoca'ya mesela. Ta onun gibi de var. Kurs Efendi yani kaç sene aranırken adam Cazip. Orada ne dedi yani adama? Bu fetör şapka dedi kafirlere benzemektir muhabbetten falan Cazil. Adama bir şey demedi ki adama. Tokat mı attı Kurşuf Efendi rahmetullahi aleyh. Adam senelerce orada aranırken öyle vefat etti. Küp vardı. Rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Acayip ağızlar ederdi. Kübafız derdik adına. E, eski ihvanlardan. O adam öyle senelerce ne ifadeler, ne şeyler, hapisler çıkmalar, girmeler. Yani biz bu milletin cehennemden kurtulması için yalvarıyoruz, yakarıyoruz, evlerine, kapılarına gittik. Senelerce ben de gidiyordum yani. E şimdi de hala arkadaşlar dolanıyor. Emri bil maruf. Emri bil maruf. iyiliği emretmek. Ya sen ne diyorsun? O bizim Mehmet Turan efendi falan yani ya diyor onlar da biraz emri bil maruf demiyorlar da neyse ne diyorlar maruf diyorlar. El maruf mu diyorlar? Bir şey diyorlar yani. E, maruf maruf. Telefonlarda ma maruf maruf arkadaşlar çıktı bu falan. Halbuki Kur'an'da geçen şey ve murune bil maruf Yani en kar. O Cihan neydi o işte Elazığ'daydı, Erzurum'daydı o zaman Cihaner. O Cihaner beni de katmıştı dosyaya. O şimdi CHP'nin şeyi. O, ne, o savcı neler etti yani? Efendi Hazretleri'nin beni Erzincan'daki bir şeyde haberimiz yok. Yani Kurslar ne, kurslarda ne var bir şey yok. Hepimizi çorba torba yaptı. Ondan sonra gitmiş oluyor. Maruf diye bir örgüt kurmuşlar diyor. Ya adam telefonlarda konuşan Maruf'u zannetmiş herhalde El-Kaide'nin yan kuruluşu yani. Ulan ne Maruf'u? Arkadaşlar Maruf'a çıkalım diyor. Ne demek Maruf'a çıkalım? Tabi arkadaşlar da bizimkiler de yanlış konuşuyor. Emri bil Maruf demeleri lazım. Maruf diye bir şey olmaz yani. Emri bil Maruf yani lafları da eksik yanlış konuştuğun zaman böyle belalarda oluyor. Emri bil ma'ruf yani. Bu kelimeleri telaffuzda kısaltmalara gidersek başınıza hiç acılır. Ne demek Kur'an-ı Kerim diyor ki vel müminun müminat bazı mebliye bazı. İnanan erkeklerle inanan kadınlar tabi erkek kadına kadın erkeğe değil. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. Birbirlerini veli sahibi sahibidirler, yarıdırlar, yardımcılarıdırlar. E peki nasıl dost olunur, yardım olur? Adama işki teklif ederek, adama zin, kadın bulup zina'ya götürerek mi? bilmemnelik yaparak mı yardımcı olunur. Velilik, velayet, dostluk neyle olur diyor Kur'an. İyiliği emreder, münkerden nehyeder. İyiliği emrederler. Yani namazı teşvik ederler. İçki ve enen nehyeder. içme bak çok çocuğun da perişan oluyor, hanımın perişan oluyor. Eve sarhoş gidiyorsun, huzurun bozuluyor, ev yuvan dağılacak. Yani işte ayetler, var, hadis var. Şu haramdır, bu haramdır, tavla haramdır, kumar haramdır, faiz haramdır. Ne var? Ne var yani? İyiliği emreder. Nasihat nasihat. Emrederin manası devlet yetkilisiysen o yaptırım gücün olur. Devletin dışında sen emredemezsin. Buradaki emretmek ne demek? Teşvik ederler. Nasihat ederler. Bunun manası bu zaten belli. Ondan sonra Namazlarını kendileri hakkıyla dost doğru kılarlar. Ve ütüne zekâte zekâtlarını tas tamam verirler. Ve yutu'yun Allah ve Resulü Allah'a ve Resulü'ne itaat ederler. Emirleri tutarlar, yasaklardan kaçarlar. Allah böyle yapanlara muhakkak yakında rahmetiyle muamele edecektir. Ve adallahın müminine müminat cennet. Bak o müminler, çünkü elifle mahti haricidir. Şey, gerideki ayette zikredilen, vazifesini yapan, kendi namaz kılmakla, zekat vermekle kalmayan, insanlara nasihat eden, onu namaza davet eden, onu zinadan kurtarmaya çalışan, teşviklerle, yani korkutucu ayet ve hadislerde okunuyor tabii ki. Çünkü ayet ve hadisi biz haşa kafamızdan yorumlayamayız. Mutlaka orada Allah'ın azap tehditleri var. Günahlara karşı var, zinaya var, namazı zayiata var, Kur'an'da var yani. Hadis-i de bunları efendim şerh ediyor ve tefsir ediyor. E böylece insanlara doğru yolu göstermek. Bu hepimizin vazifesi olması lazım yani. Bunda ne var? Mutlaka Allah onlara rahmetiyle muamele edecek diyor ve onlara cennetin tezimi tehdelen har diyor. Atlarından köşklerinin sarayların artlarından ırmaklar akan cennetleri söz verdi Allah diyor. Ya ondan sonra e şimdi bunun aksi de te tehlikesi de var. Evet insanlara e, vaz etmeyenler nasihat etmeyenler helal haramı beyan etmeyenler. Néznektümün emanzel namin el beyinat vel lüda. <gülüyor> E bize Allah ilim verdiyse, hani ben Allame-i Cihan'ım demiyorum ama bildiklerimin alimiyim. Bildiklerimin, öğrendiklerimin alimi oluyor. Sen de bildiğinin alimisin. Hepimiz bilmediğimizin talibiyiz. Yani ne var ki bunda? Ha malumatın senin az olur, benim fazla olur falan. Ama ne buyuruyor Rabbimiz Tebârak ve Teala Biz Kur'an ayetleri indirdikten sonra Hidayet yolunu doğru yolu gösterdikten sonra bizim indirdiğimiz ayetleri gizleyenler ben şimdi satrancın hükmünü gizlesem ne olur? Ülak <gülüyor> elânihumullah ve elânihumullah inun Allah da lanet eder bütün lanet edenler lanet eder diyor. Karıncalara kadar balıklara kadar onların uğursuzluğundan yağmurlar kesilir kuraklık olur bütün hayvanlar ya Rabbi Allah melâni beni Adem ve müşümi mülûnün <gülüyor> Adem olan asilerine lanet et Onların uğursuzluğu, bereketsizliği, hayırsızlığı yüzünden yağmurumuz kesildi, burada kuruduk, aç kaldık diye karıncaların bile bedduasını alır diyor. Çünkü ayet bu. La yani lanet edenler deyince, burada hadis şeriflerde hatta nemlefi cüphya, hatta hudfi bahya denizdeki balığına yuvasta karıncasına kadar diyor. Çünkü zaten hadi kerime genel lanet edebilen her şey diyor. E şimdi bizim hadilerimizi gizleyenler, biz nasıl Noel kutlamaya? Fetva vereceğiz. Diyanet nasıl versin yani? Ama bunun git adamları tara ile ne ilişkisi var? Bu kadar senedir? Biz 20-30 senedir konuşuyoruz. Yani ben en azından 30 senedir bu konuyu işleyen biriyim. Bir tane olay oldu mu? Olmaz. Çünkü diyoruz ki onlara dua edelim. Yılbaşta kutlasalar onların hidayetini isteyelim. Merhamet edelim. Acıyalım. Evet içki de içiyorsa, zina da ediyorsa Allah affetsin diyelim. E ben bunları bir vazlamda söylüyorum ve onlara dua ediyorum hidayetleri için. Günahkarlara lanet okuduğum ve beddua ettiğim hiçbir kelimemi bulamazsınız. Yani. Binlerce videom var yani. 3000 video sırf şu anda tespit edilen 3000 4000. Şu anda mevcut yani. Bunun gibi daha belki de 10 binlerce yapılabilecek arşi var, yapılmamış. Bunların birinde bulan getirin. Allah günah işleyenlerin belasını versin dediğimi bulun. Bulamazsın çünkü bu yasak hidayetlerine dua edeceğiz hidayetlerine dua edeceğiz e, du hidayetleri için duacı olmamız gereken insanlara saldırılır mı ya dua etmemiz gereken insanlar bir günah yapıyoruz ben de bir günah düştümse sen de bana dua edeceksin Allah bu cübbeliyi kurtar bu günahtan sen de Müslüman Müslüman hakkımız var birbirimize. Ben de bir gün şimdi o içkiye müptela olur, ben de gıybete müptela olurum. Sen de Hacı Efendi dedikoduya müptela olursun. Herkesin bir günahı olur yani. Kimse de günahsız değil Hacı Hoca diye yani. Birbirine dua edeceğiz. Kim kimi e, tarayacak ya? Biraz daha i çok okutaydınız, sohbet dinleseydiniz. Benim 2008-2009 sohbetlerimdeki FETÖ'ye karşı yaptığım ilmi reddiyeleri dinleseydiniz, fetöye bu kadar palazlandırmazdınız. Şia hakkındaki konuşmamı dinleseydiniz, İran'ın Suriye'deki olayını yaşamazdık. Bu kadar vasiyetlerimiz var. IŞİD'in en evvel konuşmalarım? Ondan evvel daha yetkililer, öfkeli gençler diyorken biz cehennem köpekleri diyorduk. Bu kadar da onlar azmamışlardı. Yani devlet mevlet numaraları da yoktu. Yeni çıkışlarıydı. Ama ayet hadisten okuduğumuz için şaşmıyoruz, şaşırmıyoruz. Yanılmıyoruz, yanıtmıyoruz. Sırat-ı den insanlara ayırtmıyoruz. Ben yani iki bir senizde hapisteyken yani ama söylemek durumundayım. Bizim durduğumuz ıı, koğuş değildi Gerçi küçük bir odaydı kapı altı bizi özel Sakladılar orada hahan başıyla mahan başıyla Papazlık ettiler yani Orada Üç ay kaldım yani Ve sırf orada üç ay tabii. Sonradan on ay başka sonradan On üç ay başka onlar ayrı yattıklarım Anasını Tece havuz eden biri gel Getirdiler ya Allah muhafaza ama ne bu hadeş Şerif'te Beni İsrail ne yaptıysa benim ümmetim yapacak. Onlar için de zinaden vardı. Benim ümmetimde de olacak buyurdu. Hadi şerif. Efendim çok anlattırdı bu hadisiyeti. E şimdiki adam anasını tecavüz ediyormuş. Senelerce. Kamyon şoförü, kamyoncu bu neymiş. Neyse bir yerliydi yani orayı söyleyip de insanları o memleketiyle kelemeyelim şey etmeyelim yani. Ne alakası var memleketin adamla? Herkesden belli kendine tabii de. Ya adamın kafasına kadardı biliyor musun? Beni bu sarığım falan böyle var ya bu kadardı. Şişmişti. Böyle ur çıkmış gibiydi. Çünkü o yattığı cezaevinde de neredeyse gelen bir vurmuş yumru, giden vurmuş. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Adamın kafası olmuş böyle kabak kadar şey kabak. Ya işte adam anasıyla zina etmiş veya zina ediyor. Ne yapalım? Zaten hapse atmışlar. Hapse atmışlar. Ha, Şeriat'a göre bunun cezası bu değil. Şeriat'a göre ceza. Ama burada şeriat kanunları tatbik edilmediğine göre şu andaki meri hukukta Ona göre bir cezası var artık Bilmiyorum onun müebbet mi 10 sene mi 20 sene mi burada da müebbetin Katlanmış müebbet e, Bilmem bin tane müebbet Versen bir de bakıyorsun rahşan açısından Çıkıyor tabii ki o da ayrı bir şey Fakat yani Müebbet mi de bilmiyorum Adama ceza verilmiş mi belki de davası Görülüyordu o ara Nasıl vuruyorlar e bizim koğuşa geldi bizim orada 810 kişi var koğuş dediğim küçük oda Yani orada da böyle Birisi dolandırıcı saktelekarlıktan gelmiş. Bütün milleti soymuş soğana çevirmiş. Öbürü katil bizim odadakilerin. Birisi başı, Osfor bilmem ne bilmem ne hesaplarından bütün bankaları so soğana çevirmiş. Yani var 8-10 En masumu benim. Zaten başı Yahudi diyordu. Ya camiden alınan da bir seni gördüm. Hani diyordu bütün mahkumlar birbirine şöyle bir laf vardır hapishanelerde. Adam ben suçsuzum ya yapmadım ya etmedim ya falan konuşur. Mahkumlar aralarında da konuşur. Mahkemede zaten suçluyum diyen olmaz. Aralarda da kendini temize çıkartmaya çalışlar. Mahkumların arasında şöyle bir laf vardır. Yani sen de camideydin. Caminin avlusundan aldılar zaten. Bu da meşhur bir laftır hapishane klasiklerinden. Bana dedi ki bu lafı dedi bir tek senin hakkında doğru buldum dedi. Hakikaten caminin avlusundan aldılar dedi ya. Çünkü o zaman vazdı ya. Deprem vaazıyla vazdan aldılar ya. Ya dedi Yahudi. İki zindana hapsanadı hem 1.000 kişiyle beraber dedi bulundum koğuşlarda. Koca kitap yazıyordu. Yani dedi bu dedi bir tek sende buldum. Hakikaten caminin kapısında avludan almışlardı diye yani. Keri kalanda herkes şey. Herkesin kendine göre suçu var, bilmem nesi var. Geliyor anasına tecavüz edeni, O Öbürü geliyor buradan bak. Adamı ben kurtardım. E sen niye kurtarıyorsun anasına tecavüz edeni? Yahu kardeşim. Cezayı devlet verir. Mahkum mahkuma ceza veremez. Sokaktaki adam e, sorguydaki adama adliyeden çıkan suçluya veya neyse itam altında her zaman karar verilmeden suçlu sayılmıyor. Belki şahit yalan söyledi. Belki bilmem ne. E sen buna ceza veremezsin işte. Görmüyor musun polisler? Hep linçten kurtarıyor adamları. Niye kurtarıyor polis? Çünkü hukuken de yasak, dinen de yasak. Bak anasını tecavü eden bir adam. Vur bir de benden. Siz beni öyle zannedersiniz. Cübbeli yam yam satrançı haram dedi bilmem ne haram harama elan mı diyeceğim ama ben öyle bir adam değilim hanginiz orada efendim vurma şuna der orada 810 tane mahkum katilleri var canileri var orada durdurdum onları biraz da lafım geçiyordu hoca diye hürmet ediyorlar durun dedim yapmayın ya mevla ahirette verir cezasını e, dünyada da burada hapse atılmış zaten hükümet mahkeme bunu takip ediyor ne yapmış ne yapmamış ya ne vuruyorsunuz adama dedim ve ya durdurdum yani. Masum insanlara gitti efendim içki içiyor kumar oynuyor o zaten suçlu değil ki. O günahkar. Günahkarla suçluyu ayıralım. Ben suçlu ol olan bir adama hem günahkar hem suçlu. Çünkü e, laiklikte her günah suçlu değil. Tecavüz dinde de günah kanunda da suç. Tecavüz. Ama zina Dindeki büyük günah kanunda serbest. Şimdi o bakımdan her suç olan günah olmuyor, her günah olan suç olmuyor. Onu yani karıştırmayalım birbirini, onu demek istiyorum. Yani Reynada içki içen, dans edenin ki suç değil, suç değil. Ama orada içki içiyorsa içki aram, kadın erkek birbirine işte bakıyorlar, seviyorlarsa dans edip tutuyorlarsa böylece günah. Ha bunlar ayrı şeyler ama bunlar suç değil. E biz orada hem günah hem anasına tecavüz. Hem suç, her türlü bir ittifaklı bir konu yani. Orada namazsız, abdestsiz, işkisi, işkisi, bile ona vuruyor yani. Ama ben orada ona vurdurmamak için mücadele verdim. ve Şey yaptım, durdurdum yani vurmaları. Ağrıma gitti benim yani. Gelen pot, güden pat po. Ne vuruyorsun arkadaş insana? Suçunu cezan çeker, çeksin. Devlet versin yani. Çünkü şerata göre de böyledir. Cezayı uygulayan devlet olmalıdır. Şahıslar olamaz. İslam böyle bir din. Öbür türlü bu hak etti ya bindir. Ne olacak? Polis de bir şey demez. Asker de bir şey demez. Niye? Bu adam herkese göre Urabalı'ya. Olmaz işte. Öyle bir şey demez olmaz. Kanunları evvela polis asker uygulaması lazım. Zaten uyguluyorlar yani biliyorsunuz. Görüyorsunuz ne pis suçlar. Milleti kesmiş doğramış konteynerları almış adamları bile. Linç edilecekken polis koruyor. Görüyoruz yani her gün haberlerde böyle kurtarmaya çalışıyor. Çünkü öyledir yani. Kanunen de öyledir, dinen de öyledir. Çünkü şahitler mahkeme mahkemete karar verecek falan falan cezasını çeker. Keşke cezalar İslam'a, Kur'an'a göre olsaydı. O da ayrı dava, çaydırıcı olurdu. O, onu bir şey demiyorum. Ama şu anda da ben bu merih hukuktaki Kur'an'a uymayan, Kur'an'a uymayan ceza yöntemlerini, Kur'an'a uymayan ceza yöntemlerini meşru görmüyorum. Ama meşru görmemekle beraber ne diyorum? Diyorum ki ne olursa olsun suç cezai mucib bir suçsa yani bu kanunlara göre tabi cezai mucib bir suçsa İslam'a göre cezai mucib de olsa şu andaki devlet düzen bunu uygulamıyorsa zaten o zaman şahıslar hiç uygulayamaz. Şahıslar hiç uygulayamaz. Çünkü Neden? Kargaşa çıkar. E sen de suçlu olursun. Adam adamı öldürmüş, katil olmuş diye kısası sen yapamazsan adama. O zaman seni de atarlar içeri. Mesela bu adam babamı öldürdü. Babamını öldürdün diye bu İslamiyet de sana bu hakkı vermiyor. Ya şeriat mahkemeye gönderiyor. Kadı hüküm verecek. Burada da şimdi mahkemelerde hakim e, suç olarak kendilerince sabitse yani bir ceza veriyor. Bundan dolayı şahıslar asla buna giremez bu topa. Müdahale edemez. Ne el hareketi, ne kol hareketi, ne sövmek, ne saymak. Bunları asla İslamiyet efendim, cahiz görmüyor. He ben yani bu Kur'an'a muhalif olan ceza kanunları bence meşrudur anlamında konuşmuyorum demek istedim yani. Çünkü Kur'an'a uymayanı ben meşru diyemem. Meşru şeriat'tan geliyor zaten. E Kur'an'a uymayan da şerata uymadığı için meşru sayılamaz. Çünkü meşru şeraha kelimesinden geliyor. Arapça zaten. Allah'ın kitabına uyan demek meşru. E Allah'ın kitabına uyan uymayan bir şey varsa orada e ben ona meşru diyemem. Ama ve lakin şu an yürürlükte olduğu için şu an ona uyulacak. Uyulacak derken dinen uyulacak anlamda konuşmuyorum. Hukuken uyulması gerekiyor. Uyulması gerekiyor. Burada da cezalar tetkip edilmiş. Burada da hırsızlık suç. Burada da tecavüz suç. Burada da milletin malına zarar suç. Efendim adama saldırmak suç. Ya e şu andaki kanıtada suç. İslam'da da. Hem günah hem suç. E dolayısıyla bizim dostumuz olmaması, adamın pis olması, adamın efendim e eşcinsel olması, adamın, kadının lezbiyen olması, bilmem kimin bilmem ne olması, ameli, bozukluğu, Anladınız mı? Veya terörist. Terörist olması senin elinle o kişiye karşı ceza ve hareket yapmana müsaade vermiyor İslam. Devlet alacak, hesabını, muhasebesini, muhakemesini yapacak, cezasını devlet verecek diyor. Aksi takdirde ne olur? Fesadün kebir. Büyük fesat çıkar. Memleket Teksas'a döner. Herkes herkese infaza başlar. Çok büyük haram olur, çok büyük günah olur. 13'ün biz burada bu kadar alenen açıkça doğruyu söylerken caizi haramı beyan ederken ve bütün insan haklarını, kulaklarını müdafaa ve muhafaza olsun da bu kadar sohbetler yapmışken. Velev ki Yahudi, velev ki Ermeni ve sair ve Malları, canları korunmuştur. En ufak bir şey yapan cennetin kokusunu duyamaz. Cennetin kokusunu duyamaz. Yahudi diye, Ermeni diye, kafir diye, Müslüman değil diye, müşrik diye, ateist diye asla bir insana dokunamaz. Hakaret de demesin ya. Cahiz değil. Reddiye yaparsın yani. O Allah inkar eder, sen de Allah ispatına konuşursun. O Kur'an'a hakaret eder, sen Kur'an'a müdafaa edersin. Bunları yapabilirsin. Ama adamın şahsına, o adam benim anamı, avradıma sövüyor işte bu kadar adamlar. E ben onlara sövemem ki. Ben onların putlarına da sövemem. Çünkü Kur'an onu da yasaklanmış. Allah'a bırakıp taptıkları putlara sövmeyin, hakaret etmeyin diyor. Yani, sonra seni Allah'ınıza kitabınıza sövdürürsünüz diyor. Bu sefer sen Allah'a kitaba sövmüş gibi günahkar olursun diyor. Başkasının anasını babasına sövme diyor. Niçin o da kalkar? Senin anana babana söver. O zaman kendin annene babana sövmüş olursun diyor. Çünkü ona sövdürttüğün için, tahrik ettiğin için ananı babana sen sövmüş olursun. Lanete girersin melun olursun diyor. İslamiyet bu kadar hassas. Ayetler, hadisler bu kadar bizleri uyarıyor. En ufak bir karşı taraftan sana, işte cemaatine, Müslümanlara, namaz ehline, el ve vel cemaata veya ailene, anana babana laf getirecek, söz işittirecek, kötü konuşturtacak şeylere sebebiyet vermek haramdır diyor. Lanet var diyor. Duası kabul olmaz diyor böyle. İnsanlara sövüp sayıp da kendi ailesine efendim laf söz getiren, sövme getirenler. Duası kabul olmaz diyor Adi Şeriflerde. E, İslamiyet'te böyle Atış serbest bir şey yok. Lahke, rastgele lanet oku, rastgele ne bedduat, bilmem ne, bilmem ne. Nerede var bu? Onun için diyorum. Ben günahkarlara beddua duaden, ve lanet okuyan hiçbir bedduamı hiçbir konuşmamı bulamazsınız. Ama sen lanet oku, okudun diyorsun. Ben lanet okuduğum neye? Ha ben genel manada, müşakkas konuşmuyorum. Ama vatana millete hainlik eden, işte teröristlik yapan, polisi askeri şehit edenlere lanet okurum. Çünkü Allah ve Resulü lanet etmiştir o ifsat çıkaranlara. Müfsitlere lanet var Kur'an'da. Ben o laneti okuyorum. La lanetullah zalimin. Zalimlere lanet okuyorum. Çünkü zulüm ve haksızlık yapıyorlar. Bu Kur'an'da olan bir lanettir. Ben Kur'an'da olan laneti okurum. Ve la'numul la'inun. Lanet edebilen herkes lanet eder diyor Kur'an zaten. Bize edin diyor. Ama ben içki içenlere lanet olsun demem kumar oynayanlara, zina edenlere, satranç oynayanlara beddua demem. Etmedim, etmeme demem de. Çünkü neden onlar günah kapasitesine giriyor. Günah ve haram sınıfına girenlerde hidayet dileyebilirim. Ya Rabbi ıslahayla, Ya Rabbi tevbe nasip eyle, ancak dua edebilirim. Nasıl beddua edeyim adam günah işliyor diye adama beddua edilir mi ya? O zalimlik, vatan hainliği, genel mefhumlar var konuda. Yalancılık, yalancılara lanet olsun. Bunlar Allah'ın lanetledikleri. Çünkü yalancılık e, toplumu berbat ediyor. Yalan şahitlik yapıyor. E, efendim hakiki suçluyu gizliyor. Suçsuz adamı masum adama iftira atıyor. Ondan sonra insan e, cık, bu iftira bunlar. Zaten dünya da lanetlenmişler dürüst namuslu insanlara iftira atanlar. Nur suresinin ayeti yani lanetlenmiş diyor yani şey bak Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'de asıllara böyle genel manada günah işleyenlere bir lanet hadiste bir şey de yok. Yani şahıs manada, özel manada, şahsi manada yok. Biz onun için orada lanet edemeyiz. Beddua da demeyiz. İslam'a idaatine dua ederiz. Ha, efendim sorusem kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet etti işte peruk Takan Hocam. Bunlar hadis-i şeriflerde var. Bunlar günah sınıfına girmiyor mu? Giriyor. Ama burada lanet olsun diye beddua atmıyor. Ya ne diyor? Lanet Allah, Allah lanet etti diye haber veriyor. Yani Allah bunları rahmetinden uzak etti. Ümmetin bu işleri yapmayın. Allah'ın rahmetine yakın gelin, rahmetinden uzak olmayın, kovulmayın. Efendim sün, haber veriyor. Allah işte lanet etsin, cehenneme gitsinler. E i̇şte kabirleri ateş dolsun. Bilmem böyle bir beddua yok efendim sün Allah sün de için. Anladınız mı? Ama Allah rahmetinden uzak ettiğini bildirmeyecek mi? Bildirmezse sen o işi yaparsın, Allah'ın rahmetinden kovulursun. Bildiriyor ki sen o işi yapma, rahmete geç. Allah'ın lanetine çarpılma diye bildiriyor. Beddua başka, ihbari cümleler başka. Bunları da birbirinden <gülüyor> ayırmak lazım. Yani laf lafa açıyor. Çünkü az konuşursan, kısa konuşursan çok yanlış şeyler çıkabiliyor. Mecbur oluyoruz, tafsilatlı konuşma. Onun için de uzuyor sohbetlerimiz ama ne yapalım şimdi bu ortamda milleti ee, ıslah için ifsadı önlemek için, e, insanların hidayetine vesile olmak için konuşuyoruz. Ondan sonra dersimize başlıyorum. Ve salifu, üçüncü mesele, Mimma e, terk etmen gereken, vaaz nasihat eden alimler, hocalar e, ne yapmaları lazım? Üç şeyi terk etmeleri lazım. Bu üç şeyde e, üçüncüsü, ikisini geçen derslerimizde anlattık. En la tuhalitel ümerâe, Ves sala el umaras salaatine ves salaatine zaten burada öyle doğrusu yazmış emirlerle valilerle sultanlarla efendim yöneticilerle yani devlet e, reisleriyle ne yapmayacaksın karışıp görüşmeyeceksin hatta buyuruyor ki vela terav. Hatta sen onları ne yapmayacaksın? Görmeyeceksin. Ya. Tabi burada istisnalar var. Onlara nasihat etmek için işte efendim irşat etmek için doğruyu anlatmak için şey yaparsan diyor buna müsaade var diyor bazı tabi alimler. Fakat İmam Gazani Hazretleri'nin dönemi tabii ki hakkı doğruyu söyleyen çok var. Bu itibarla vazife farz kifaiye kifayeye giriyor. farz kifaiye kifayeye girince de, yani madem cenaze ortada kalmadı, kaldıran kıldıran var, sen yani bu işi kendine vazife görme diyor. Çünkü devlet reisleriyle yakınlıkta tehlikeler var yani ne ruyetim onları görmek ve mücadele mücalesetim onlarla konuşmak ve mukalâtatım onlarla karışmak oturup kalkmak afetün azimetün büyük bir musibettir diyor. Yani iyiken iyi de bile kızarsa hele ki eski sultanları düşünelim yani kelle hemen gidiyor. Bakın farkındaysanız Osmanlı'daki kelle gidenlerde hiç böyle normal vatandaş yok. Hep sadrazamın kellesi gidiyor. Hep vezir azamın kellesi gidiyor, paşaların kellesi gidiyor ve efendim şehzadelerin kellesi gidiyor, şehzadelerin kellesi gidiyor. Ondan sonra e, yani hep yüksek mertebedekilerin kelleleri gitmiş. Şeyhülislamı da kellesi giden var, Şeyhülislam gidiyor. E çünkü Mertebe yüksek yüksekten düşmek kötü olur. Onun için ne derler? Kurbi sultan, ateşi suzan. Yani padişaha yakınlık, yakıcı bir ateştir. Burada tabii bunu kıyaslan, Evliyaullah'a da yakınlıkta bunu söylüyorlar. Yani mesela diyelim ki Efendi Hazretleri'nin yakınında bulunuyorsan, yakınında bulunuyorsan imtihanların çok olur. Ben mesela çocukluğumdan beri, 7 yaşımdan beri çok yakınında bulunduğum için başıma gelmeyen kalmadı. Gelmeyen kalmadı. 40 senelik serüvenim var. 45'e doğru gidiyor. Yani Efendinin yanındaki sürecim yani. 53 yaşında olduğuma göre. 45 seneyi yakinen biliyorum yani hemen hemen. Ve bu noktada başıma gelmeyen iftira kalmadı. Musibet kalmadı. Çünkü neden? işte yakınında olunca kıskançlık oluyor. Bu kıskançlık da sende de biraz vasıf varsa tabii vasıf yoksa kimse seni kıskanmıyor da biraz da vasfın varsa yakında olursan bütün oklara hedef oluyorsun. Yani bunu Hasbun Hoca rahmetli bunu efendinin yakınlığı için okurdu Kurbi Sultan Ateşi Suzan derdi yani Sultan, yani manevi sultanlarda da aynı aşırı yakınlıklar sıkıntılıdır yani soba gibi çok yaklaşırsın yanarsın çok uzak kaldın donarsın dengeyi sağlamak lazım çok yakında olanlar fırtınalı deniz kasırga çok olur e tabi devlet reislerinde oho bir dalga oradan gelir bir dalga buradan gelir Bakarsın en yakın adamlar en uzak olmuş. Öyle mi? Yani uzak olur çünkü. Yanlış yaparsan uzak olursun tabii de. Bazen yanlış yapmadan da iftiraya da kurban gidersin. Kumpasa da kurban giden olur. Yani onun için ama kumpasa da ne yapmazlar? Hamala yapmazlar işte. Kumpasa da yapmak için masrafa değmesi lazım. Ben hep derim. <gülüyor> Haydarbaş neler etti? FETÖ'nün aleyhine papaz dedi, şun dedi, bun dedi. Hiç onu içeri atmadılar. Çünkü ya aynı yere çalışıyorlar ya da dosya masrafına değmiyor. Onun için bu işler yakınlık yakıcı ateştir. Eee vaz edenler, hocalar bunlardan diye hani bu illa şu anda da sultanlık padişahlık yoksa eee devletle cumhurbaşkanı aynıdır, başbakan aynıdır veya bir ilde vali aynıdır. Anladın mı? İlçede kaymakam aynıdır. Dini uğraşanların bunlarla çok karışıp görüşmeleri Nimam Gazali yasaklamış. Haram demiyoruz. E birçok evliya Allah biliyorsunuz uzak durdular. Şeyh Vefa mesela Sultan Beyazıt kızının nikahını kıymaya çağırdı mesela ki padişah kızının nikahını çağırıyor mesela ona ne bahaneler öne sürdü yani? Şu saatte şu dersim var. Bu saatte bu zikrim var. Şu saatte gelemem. Bu saatte okumam var. Şu saatte şeyim var. Padişah hangi saat gelirsen gel diyor. Yine cık, gelemem diyor. İşim var gücüm var. seni mi diyor. Yani Evliyaullah Meşayih böyleydi. Böyleydi. Heybetlerini, izzetlerini İslam'dan, Kur'an'dan, zikirden, Allah'tan alıyorlardı. Heybetlerini, izzetlerini Falan milletvekilinin arkadaşı Falan bakanın adamı da, diye almıyorlardı. Aziz İslam'la izzet bulandır. Ya. Hazreti Ömer ne dedi. Sahabeden de bazıları geldiler. Ya şimdi Şam ehli, Kudüs'e mi girerken Şam'a? Şam ehli seni karşılayacaklar. Sen de şimdi nöbetle köleyi bindiriyorsun şeyine. Bir sen biniyorsun, bir kölen biniyor. E şimdi kölenin nöbeti geldi. Tam da şehre girerken nöbet köleye geldi. E şimdi yalın ayak, Hz. Ömer Halife Emiru'l Müminin yalın ayak devenin önünde köle devenin üstünde çok biraz şey olacak dediler. Yani. şimdiki kitabıyla karizma çizilecek yani demek söylüyor. İtibarımıza zede vuracak. Ne olacak dedi Hz. Ömer itibar karizma bir düşünür mü ya? Radyodan. Dedi vallahi sahabeden kim idi? Sen dedi Resulullah'ın hesabından olmasan seni şimdi iyi bir benzetirdim dedi. Lafını bile duymamış olayım dedi. Biz Allah'ın İslam'la aziz kıldığı bir toplumuz. Allah bize İslam'ın izzet ve şerefini vermiş. Şeref deveye binmekte, üstte gitmekte, altta gitmekte değildir. Şeref İslam'dadır. İslam bana bunu emrediyor. Köleme karşı veyahut da hizmetçime karşı adaletli olacağım. Şimdi nöbet onun sırası. E dediler tamam da sen zaten ona geri dönerken yolda bir o kadar daha bindirirsin. Adalet yerine gelir. Bir o kadar daha bildirmekler olur mu? Adam şimdi yorulmuş. Bu kadar zamandır yaya geliyor. Tam şimdi istirahat edecek. Ben sana dönerken e? Ee, Arap öldükten sonra pilavı gözüne dök. Adam dedi ki sen hele biraz bekle ondan sonra sana börek getireceğim. Öldükten sonra börek mi yiyecek? Adamın canı çıktı. Yorgunken dinlenecek da. Geriye döndüğünde yolda sana bir, bir on dakika daha ilave edeyim demekle atalet olmuyor ki. İslam böyle bir din. Her şey ince hesap. Allah kulluk. Bu kapıda gelinlik zordur efendim senin kelamın. Kolay mı ya sen? Nedir ya? Mevla kan kandırmaya çalışılır mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh, uyar mı böyle bir lafa? Onun için İslam'ı, izzeti, şerefi dinde arayacak. Taat'ta arayacak. Taat Allah'a itaat demek. Kulluk ve ibadet demek. Ne buyuru Hadis-i Kutsi'de? İnni ve dâtu'l izzete fi ta'ati işte buraya geldik. Ben iz, izzeti, şerefi itibarı yani Allah'ın dinde. Allah'ın dinde olunca kullara da Allah sevdiriyor, tanıttırıyor, itaat ettiriyor. Hali dava. Kullarda, bo, bozuk değilse tabii. <gülüyor> bozuk adamlar düzgün adama itaat etmez. Kullar da düzgün adamsa Allah'ın sevdiği adama Allah sevdiriyor onu. Ben izzeti, şerefi taata, itaata. İtaat şu demek. Efendim senin ilhametine kelimeleri lügatları çok kısadır. Söz dinlemek derdi. Söz dinlemek. Şunu yap, şunu yapma bitir. Burada itibarım zedelenir. Burada şu ne der? Burada bunu yapmayayım. Ya söz dinle ya mevla burada burada bunu giy ki. Burada bunu çıkar çıkar. Saçını tıraş et tıraş et. İran'dan çıkarken. Yani mesela, ya ben işte senelerdir saçıma bakım, Ben söyleyim böyle. Ben saçsız nasıl duracağım bilmem. E nasıl şüş olacak? Sen? Burada sana itaat edeceksin. Seni izzet, itibar kılda mı, tüyde mi, saçta mı? Kılıkta, kıyafette mi? Ama diyor Mevla insanlar nerede arıyor itibarı? Yöneticilerin kapılarında. Vay başbakanına resmi var. Vay cumhurbaşkanının adamı. Vay felan bakandan yediği içtiği ayrı gütmüyor. Bana ne? İş ki içiyorsa, kumarıyorsa adam yanlış bir adamsa bakanın arkadaşı diye benim nezdimde aziz olmaz ki. Ben izzeti itaata söz dinlemeye koydum. İnsanlar nerede arıyorlar? Emirlerin, valilerin, liderlerin kapılarında. Böyle kapılar, kuyruk, böyle. Nasıl bulacaklar? Arasından öküzün altında buzak. Beklesinler doğurur mu? Bulamazlar Allah buyuruyor. Çünkü izzet ve itibar söz dinlemektedir. Helal, belli, Aram be Onun için evladım diyor, vaaz etmemek lazım. Vaaz işinden de uzak dur. Cenaze ortada kaldı mecbur vaaz edeceksen o zaman da dört şeyden sakın. Birincisi yapmacık konuşmalar, edebiyatlı konuşmalar, lügat çatlatmaklar falan bu işler sünnete muhaliftir. İçinden geldiği gibi hati düzgün anlat. İkincisi ne buyurdu? Millet vaazıma çok gelsin. Cemaat toplayayım, bağırttırayım, çağıttırayım. Allah kaleyana getirttireyim. Yakalarını yıprattırayım. Bir iki cenaze çıkarttırayım. Nerede? var? Cenaze çıkacak cemaat de vaazda kalmadı dedim geçen hafta. İkincisi bundan sakın. Üçüncüsü sultanlarla, yöneticilerle, vali, kaymakam, neyse mülki amir, genel amir, neyse. Bunlarla çok işin düşme, düşürme. Karışma, görüşme. Çünkü onlarla görüşmek, oturmak, kalkmak büyük bir afettir. Ermak Oracı bir yemeğe çağırdık. Yani adamlar 15 sene 28 Şubat sürecinde takipata alındı. Yemeğe katılanları bir Allah'tan beni çağırmadılar. Ben kurtuldum yani. O arada biraz birkaç tane çünkü soruşturma oluyordu. Dediler sen katılmamışsın dediler. Ben de o zaman üzüldüm. ha. ben de az nefis yok. Dedim niye beni çağırmadı Delbagon Hoca da bu kadar adamım benim falan falan. 9 saat. Bakın Hoca yı. neler ettiler adam 28 Şubat'ta 98 mi 99 mı? 98 idi. 98 hadi 18 sene oldu. Benim vaazları dinlettiler adama. <gülüyor> Tanıyor musun bunu diyorlar. Adam da ne diyecek yani? Ne haberim var? Ne bileyim dedi ya benle konuşmuş. Doğru dedi ya. Bizim vaaza gelmiş değil bakın Hoca da. E yani ne diyecek adam? Adama MKK'da vatan memleket elden gidiyor. FETÖ. Ortalığı sarmaya başlamış 28 Şubat'ta. Devleti ele geçiriyor. Askeriyle geçiriyor. Askeriye benden uğraştı o zaman. 28 Şubat'ın özel paşalarıydı onlar tabii ki. Vakfımı kapattılar. Yerimi... İşgal ettiler, külliyemi elimden aldılar, Hala yâde edilmedi. O dair bir dava. Yani duruma bak. Duruma baktığın zaman kimin hak yolda olduğunu garanti anlarsın. Çünkü kimle uğraşılıyorsa o hak yoldadır. İslam Kur'an muhalifleri, eli sünnet düşmanları kiminle uğraşıyorsa demek onun tesiri var, onun hizmeti var. Bu belli bir şey. Öbürüne zaten ya mas dosya masrafı kurtarmıyor ya da adam zaten bunların işine yarıyor yani. Başka bir mesele yok. Bunu anlamayacak ne var yani? Aklınız başınızda değil mi sizin? Süreci görmüyor musunuz? 20 senelik süreci. İzleyin. Ha bu odaya sığmaz. Hakim'da çıkan kasete haberler. O zaman internetler yoktu. Çuval çuval ne yapayım ya dedim. Kabrime mi Attım gittim. Dolu haber toplamıyorum. Çuvallaha. Bütün gazeteler beni yazıyordu senelerce. E hala da uğraşılıyor. Demek ki doğru yoldayım. Hakkı anlatıyorum. Başka bir şey yok. Hoş hafta soğutmuyorum, yalakalık da yapmıyorum, hiç kimseye yağcılık da yapmıyorum. Harama haram diyorum, helal helal diyorum. Öyle bir şey yok. Bana ne ya senin yetkin ne, makamın ne, mevkinin ne, ne? Ben sana hakaret edemem. Dua da ederim, hari dava. Yetkililerimize dua etmemiz farzdır. Ama kimsenin keyfi içinde ne yapmam? Allah'ın dinini değiştiremem arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Adam Kur'an'a hakaret edecek. Bakara suresine makara edecek aşağı. Sallıyorum, çakıyorum. Bilmem ne diyecek. Ondan sonra senilerdir etrafımda dola. 40 kişi araya koyursun. işte Cüppel Hoca ya. ben bana kumpas kurulu var. Ya ben sesini sesini dinledim. Kur'an'a sen hakaret ettin. Ben şimdi Kur'an'a hakaret alay eden adama. Ben Müslümanım. Ben kafir olamam. Bu saatten sonra dinden imandan çıkamam. Başka hocalar senin elinden tutabilir. Sakallı Cüppel'i, sarıklı hocalar seninle sarmaş dolaş olabilir. Sana ee, eski bakanımız, sayın bakanımız diye hitap edebilir. Ben bunu yapamam. Yani Kur'an'a hakaret edip alay edilen bir sesi duyup da ben o insana yüzüne bakamam yani. Bakamam. Beddua da etmiyorum. Allah idat etsin, ıslah etsin. O ayrı bir şey. Ama Kur'an'a hakaret edilen bir noktada o şimdi telefonun karşısındaki adam yine çıkmaya başladı bütün televizyonlara. Yani adam bile dün ülke TV'deydi ülke TV ya İslami. Yani bizim mahallenin adam var ya bizim mahallenin adamları işte başımıza ne gelir. Yani Allah rızalı hakkı için ben bir şey demiyorum. Allah hidayet etsin insanlara ama yani bu adam kulyaül kafirunla nasıl alay ediyor ya sesleri dinlemiyor musunuz? Abudu mu abudu mu abudu abudu yapıyor. Dinlen ya sesleri. La abudu ma tabudun abudu mu abudu yapıyor. Kur'an'la öyle bir alay ediyor. Kur'an'la öyle bir hakaret ediyor. E şimdi e tamam. Biz ona hakaret ettik mi? Şahsına? Etmedik. Sövüp sayabilir miyiz? O Kur'an'a sövüyor. Biz sövemeyiz çünkü Kur'an bize müşriklerin taptığı putlara bile hakaret etmeyin diyor. Onun için biz Kur'an'a söver ne sövermeyiz? Hakaret de demiş. Bak demin ki usulü tatbik ediyorum. Vaazın başına konuştum şimdi tatbikatı vaazın içinde rastgele geldi bak Hakaret dediğimiz dua deriz. Allah ıslah Allah dair. Ama bizim de dini bir hassasiyetimiz olmalı. Değil mi? Şimdi Kur'an-ı adamın verdiği habere ne kadar itibar edeceğiz? Vergiyi bilgiye ne kadar değerlendirebiliriz? E şimdi bizim Müslüman habercimiz yok mu? Bugün İslami basın yayın medya elhamdülillah çoğaldı. Ehl-i Sünnet itikadında namazla abdesti birçok muhabir var. Müstakbir var. Yani ne diyorsunuz? Terör uzmanı var her türlü bilgi alacağınızda bağlanacağınız dünya kadar gazeteci var. Değil mi? Dünya kadar gazeteci var. E şimdi e, burada biz Kur'an'a hakaret edilmekten hiçbir e, ağırlanmıyoruz. Efendim, hassasiyet taşımıyoruz. Bu hassasiyeti taşımak bizi ne yıktı zadebilir mesela? Ben mesela e, Kur'an'la alay edip hakaret eden bir insan. Bak ben İngiliz'e e, geldi dedim havaalanında İngiliz elini uzattı. Elini tutarım. Bir Yahudi ile haan başıyla yedik içtik üç ay. Komşuluk vardır yani İslam'da, komşu düşmüşük yani madem. E bana diyet baklava geliyordu o zamanlar hapishanelere dışarıdan yemek içmek alınıyordu. Bu son girdiğimde alınmıyordu. 2000'de. Said abi rahmetli, kabrın nur olsun. Teneke teneke peynirleri taşıyordu. Babam da o zaman işleri güçleri iyiydi. O da o koyunlar, bilmem neler o. Hatta bizim koyun geliyordu bize gelmiyordu da. İçeriki koğuşlara gönderiyorlardı 15-20 tane bazı kestikleri oluyordu. Hani yesin mahkumlar meselesinde. Ama o eti bize vermiyorlardı. O ayrı bir şeydi peynir Peyniri meyniri veriyorlardı. Said abi her hafta falan böyle peynir çok. Millete dağıtıyorduk yani. E ben şimdi bana diyet baklava götürüyorlardı o zaman. E diyet baklava yeni çıkmış yani o zaman. Eşin efendim ben hemen yahu diye ikram ediyordum hemen. Han başına. Ya diyordu içim dışım çıktı burada şu yemekten canım çıktı. Zehirleyecekler beni diye diyordu zehirleyecekler diye korkuyormuş. Çünkü çok fena affedersin şişeye oturtmuşlar. Celpser makadı tutmuyor adama. Yapılır mı Yavuz diye. Yapılır mı? Yapmışlar. Bizim mahkumlar içeride. Adama her işkenceyi yapmışlar para kopartmak için. Sonra İsrail şeyine konsolosluğuna işte nasıl ulaştırdıysa bir haber ulaştırmış da baskın yapmış askeriye de onu kurtarmışlar yani. Bayağı adam öldürüyormuşlar bizim içeridekileri. E, demin dediğim konuya geliyor. Ya Yahudi diye Ermeni diye sen adama efendim eziyet edemezsin haramdır diyorum sana sen ne, ne, neren, ne dinliyorsun kardeşim seninle vaazımızı ya Müslümanım diyorsun hocam seni seviyorum diyorsun yapılmaz diyorum sana ne yaptı bu adam sana ya bir de bir şey yapsa da yapılmaz devlete şikayet edersin kanuna verirsin bu bana bunu yaptı dersin sen şahsi müdahale etme Allah Allah adam şeydi sonra da zehirleneceğim diye ee, yemekten kesilmiş. Kapalı kutu alıyor bir tek. Ondan sonra e, ben ona gelince bana şeyler, ikramlar, bana da güvendi. E, güvenir. Yahudi Ermeni olsa en çok bana güvenir. Bir yerde kalsak. Niye? E, Müslüman adam dürüsttür, bana zarar vermez de. Güvenir yani. Ve adam benim verdiğimi yiyordu. Ya diyordu, ayılar duruyordu böyle. İçim dışım çıktı diyordu ya. Bir sıcak yemek bir şey yemedi. Ben orada bir yerde pişirtiriyordum. Malzemede de geliyordu. Sebze mebzeler. Yapıyorduk. Yiyorduk beraber. Evvela ona ikram ediyordum. Geleni gideni pek yoktu. İsrail konsolosluğundan haftada bir geliyorlardı. Başka ailesi gelmiyordu. Bir şey olsa elbise yıkama bilmem ne ona da yardımcı oluyordum. E, budur. budur. Budur. İslam budur. Ben şimdi adam Kur'an'a alay etmiş diye ben o adama efendim sövmem, sayamam, hakaret etmem, şöyle mi Ama İslami asasiyetimden dolayı yani ne diyeyim sana Yahudinin elini tuttum İngiliz'in elini tutarım tokalaşırım da tabi Kur'an'la alay eden pek yüzüne bakıp elinden tutamadım. Çünkü alay başka bir şey. Alay başka bir şey. Bak inkardan da beter alay. İnkar ben bunu kabul etmiyorum. Ama alay bu benim kutsalım yani. Sen ananla alay edene Babana bilmem ne edene nasıl bakıyorsun? O zaman benim Kur'an'ım, benim dinim anamdan babamdan aşağı değil yani. Benim de kutsallarım var. E bu hassasiyetler zaten gözetilmediğinden bizim mahallede bugün uğursuzluk ve bela üzerimizden kalkmıyor. Hassasiyet yok. Ben demiyorum hakaret edin şudur budur. <gülüyor> taviz vermeyi gerektirir. Eğer ki devlet reisleriyle, liderlerle çok görüşürsen, konusu oturursan, getirsen, yani bu bize dokunuyor hocam, şunu söyleme. Bundan bize zarar geliyor, bunu söyleme. E bunlar bazen buna helal deme, buna haram demeye bile karışabilirler. Bu siyaset böyle bir şey. Siyaset böyle bir şey. Onun için büyük afet var diyor. Ee, Velevübdülitebiha. Peki. Eğer müptela olursan, ne demek müptela olursan? Mecbur. Adam haber yolladı sana. Hoca Efendi gelsin. İmam-ı Azam'ı çağırmadılar Mebu Hanife'yi. Çağırdılar Radıyallahu'la. Gitmedi mi? Gitti. Ama kadılık teklif ettiler. Kabul etti mi? Etmedi. Edeceksin? Etmem. Edeceksin? Etmem. Eniyatinde <gülüyor> hapse attılar. Dayak attılar. Niye? Kadı olsun diye. Şimdiki Diyanet Reisi yani. Şimdi millet kuyruğa girmiş Diyanet Reisi olayım diye. Yani Dekanlardan, şeylerden ne diyorsunuz ona? Ee, ilahiyattan yöpten işte falan. Dolu teklif var. Çevrelerini kullananlar var. Nüfuzlarını aradan işte. Aracılarla ben olayım o olsun. Falan falan. E şimdi İmam-ı Azam ne yapıyor radıyallahu anh ki Hanefi mezhebinden diyoruz Ne kadar işte ona uyuyoruz o da belli yani. Dayak yiyor da ölmeye tahammül ediyor. Ölmeye razı oldu. Öyle de öldü ya. Yani. Ve kadı olmayı kabul etmedi. Çünkü kadı olsa o ortamda ne fetvalar verdireceklerini verdirmeye zorlayacaklarını padişahların, halifelerin biliyordu. Onun için ben ahiretimi yakamam dedi. Her dakika ben seninle mi uğraşayım? Şuna fetva ver, buna fetva ver. O zaman dayak yiyeceksek dayak yiyelim dedi. Kim dayak yer? Hem okkalı maaş, yağlı kemikler var. Çok büyük menfaatlar var. Büyük itibarlar var. Sen menfaati bıraktın, başa başta gelse onu da bıraktın, bir de dayak yemeği de tercih ediyorsun. Yemek yemeği bıraktın, dayak yemeği de tercih ediyorsun. Neden? Belaya düşmemek için. Onun için diyor ki, evladım, diyelim müptela oldu. Ne demek? Müptela şu demek, belaya uğrayan demek. Bu bir beladır diyor, devlet vazifesinde memuriyet. Ben niye iş girmedim? Allah nasip etmedi. He? Hiç. Allah muhtaç etmeden ama muhtaç olsam da gireceğim düşünmüyorum. Peki yine kitap yazar bir şey ederdim. Yine geçinmeye çalışırdım. Şimdi zaten kitap Elif'imden geçiniyorum. Başka bir gelirim yok. Yani memur olanlara da bir şey demiyorum. Ama yani işte müftülük çağırıyor. Niye kravatın yok? Niye bilmem ne? Sakalın çok uzamış. Bazı müftüler hala da müdahale eden var da evvelce çok müdahale vardı yani. Çok müdahale var. Ondan sonra şuraya imza at. Ne imzalar attırdılar. Yani Kenan Evren döneminde imamlara, müezzinlere Kur'an'a, sünnete muhalif bir şeyler yayınladılar, altına imza attırdılar. dediler. İmza atmayan işten atıyorlar. Efendi Hazretleri gitmedi, atmadı. Ama Efendi Hazretleri bir birisi gitmiş, atmış neyse. Efendi Hazretleri de kızdı ona. Ben sana git at mı dedim. De. Ne iş yapıyorsun? Çünkü şerata, sünnete muhalif olan bir şey imza atılmaz. Ama şimdi memuriyet böyle bir şey. Her şeyin altına imza atıyorsun yani. Yoksa işte ne atılacaksın? İşte Allah imtihan etmesin yani. Sen i̇mtihana düşen zor. Eğer diyor imtihan olursan bu işle o zaman de anke kendinden uzak tut. Met etme o zaman diyor. Sakın diyor böyle devlet şeylerini, e, sultanlarını, emirlerini, halifelerini. Met etme ve senâ övme. Ne zaman? Eğer devletin baştaki adam zalim ise, fasık ise. Çünkü enen Allah Teala, çünkü Allah Teala gazabu. Gazap eder. İza mudih al fasiqu fasık met edildiği zaman yani günahkar bir adam övüldüğü zaman Allah Celle Celalü gazabeder ve arş ala titrer diyor. Arş ala der. Onun için inne men daali zalimin bil baqa en yusa Allahu ve bir zalime Allah uzun ömür versin, yaşasın diye dua ettiğin zaman bir adam Allah'a ve Resulüne dünyada isyan edilmesine dua etmiş olur ve günaha girer. Niye? Adam zaten yaşasa ne kadar yaşasa o kadar zındıklık yapacak. O adam metedilir mi? O adama beka ile dua edilir mi? Onun için ne diyor alimler? Eğer diyor valiyi, başbakanı, cumhurbaşkanını, Fakirin kapısında, dervişin kapısında, garibanın kapısına görürsen o ne güzel, fakir o ne güzel devlet reisidir. Bizimkiler gidiyorlar işte, görüyorsunuz fakirlerin sofralarına oturuyorlar. Ben davet etsem gelmiyorlar. Helal olsun kafaları çalışıyor. Nereye gidiyorlar? Garibanın sofrasına gidiyorlar iftara. Ondan sonra orada oturuyorlar ailecek yemek yiyorlar. Güzel bir şey, güzel bir davranış yani. Burada bak, davet etmiş. Ama sen diyor, fakiri devlet reisinin kapısında görürsen, ne, ne kötü fakir diyor. Bir de ne kötü emir diyor. Niye ne kötü emir? Onu oraya getirtmeden ihtiyacını görmeliydi. Niye kapısta getirtti? Yönetim bunu iktiza eder. Fakir aç kalıp da sen kapına niye gelsin? Aç kalmadan adam yollamalısın. Ne kötü emir, ne kötü fakir diyor. Niye ne kötü fakir? Cık. O da sabredecek, tevekkül edecek, rıza gösterecek. Allah rızkını gönderir. O da öyle ne yapmayacak? Yani eee reislerin kapısında dolanmayacak diyor. Onun için, Sultanlardan biri, Selçuklu sultanlarından biri olabilir. İmam Gazali haber gönderdi. Gel de bana biraz vazn nasihat et. Hocayı ayağına çağırıyor. Bana vazn nasihat. Et. İmam Gazali dedi ki gelle diye Sana nasihat eden adam senin arkadaş olmaz dedi. Yani senin meclisine gelmez dedi. Yalnız oldu velledi yasabuk lahayl Zaten senin yanına gidip gelen de dedi, arkadaşlık eden de zaten sana nasihat edemez dedi. O zaman idare eder işini, neden arkadaşlığım devam etsin diye. Doğruyu söylediğin zaman bir veya iki ondan sonra diyor aman bu adamla daha görüşmeyeyim, neden? Hep doğruları konuşuyor. Mevzu bu. Onun için krallar insanların hakimi ise, alimler de kralların hakimidir. Neden? İlimleri vasıtasıyla. Diyor ki, krallar diyor ki, nah zillullah fil az, biz yeryüzüne Allah'ın gölgesiyiz. Tamam bu hadis Şerif sahittir ha, hadis Şerif'e itiraz etmeyin. E Sultan Zillullah filan, Allah'ın gölgesi haşa. Buradaki mana ne? allah Teala insanı halife yapmadı mı? Adem, oğlunu. Adem ve oğlan. E şimdi memleketteki hasayişi kim temin ediyor? Diyor. Cumhurbaşkanı, başbakan, İçişleri Bakanı. Öyle diyeyim. O zaman ne yapıyorlar? allah Teala'nın verdiği halifelik yetkisini kullanıyorlar. Hani Osmanlı'daki halifelik, dini halifelik manası da olmasa da kulları yöneten kimdir? Aslında Allah'tır. Ama o yönetimi kiminle yapıyor mesela? Kimin vesilesiyle yapıyor? E i̇cabında komiser, emniyet, müdürü vasıtasında da yapıyor. Ortalık karışacak. Karakol, polis müdahale ediyor. Hepsini o tutturur aşağı Yoksa birbirini öldürecekler. E işte orada engelleme yapıyor. Ben yapabilir miyim bu engellemeyi? Yapamam. Çünkü sıradan vatandaşım. O gücüm yok. Allah o gücü kime vermiş? Yetkili makama vermiş. Yani. on yıl ama diyor o zaman ee Efendim sen dersen ki ee, Sen dersen ki diyor padişahlar yöneticiler Allah'ın yeryüzünde Allah'ın işte gölgesidir yani Osmanlı zamanında da bu hadis-i şerif çok okunurdu bütün padişahlar hakkında doğrudur yani ne demek allah Teala emir ve yasaklarını veyahut da insanları birbirinden engellemeyi diyelim her zaman yetkililer şerata göre hükme demiyor ama insanların zararını birbirinden kaldırmayı Allah kimle yapıyor yönetimle yapıyor yöneticiyle yapıyor çünkü o devleti düzeni sağlıyor. Asayiş denilen bir şey var değil mi? Nizam-ı alem. Nizam-ı alem neyle temin oluyor? E yöneticiler olmasa memlekette şimdi baş yok, bakan yok. Ne olacak bu memlekette ne hali? Onun için boşluk kabul etmez. Ama diyor eğer onlar biz yeryüzünde Allah'ın gölgesi diye iftihar ediyorlarsa efendim alimler de derler ki diyor biz de allah Teala'nın ilminin mazharıyız. O zaman ne olacak? Gölge kaybolur gider. Onun için Birkaç sene sonra bir de bakıyorsun padişahlardan bir sene iki sene duran var. Çoğu da az padişahlık yapmış. Hemen gölge geçiyor. Çünkü gölge kaybolur ama ilim bakıka var. Allah'ın ilmi sonsuzdur. Onun için alimler de böyle diyor. Yani i̇mam Ebu Yusuf bir gün Harun Reşit'le sofrada otururken efendim hapşırma hali gelmiş. Baya bir peş peşe hapşırmış falan. Halifenin huzurunda nasıl hapşırırsın falan. Ya hapşırması gelen nasıl tutacak arkadaş? Hapşırmayı tutmayın sakın, kalp krizi geçirirsiniz. Sessiz de yapmaya çalışmayın. İşte insanlar var, ayıp olur falan, tabii hapşoo falan bağırmayın öyle de. Bazıları da hapşu diyor. Ya hapşu demene bir gereği yok ki. Hapşu diye bir zikir yok. Yani normal hapşırın. Ne ses çıkıyorsa çıksın. <gülüyor> Doğal bırakın, bırakın, verin yani. Ondan sonra o şöyle yaptı, bu böyle yaptı, öyle bir şey yok. Kalp krizi geçirirseniz. Bizim kaptan ağrame çok efendinin yanında edepinden öyle bir hapşırdı ki kibarlıktan çıt kırıldım yıkılacağız yani. Nereden ses geliyor anlayamıyoruz yani falan. Efendi azet dedi. "Lorha hapşırsana." Hapşır dedi. "Ya rahat. Allah sever hapşırmayı. İnellahu yuhibbul utas ve yakrutu's hav. Es temaysa maz hapşırmayı sever Mevla." Onun için hapşır derdi. Esin i̇şte Harun eşinin önünde hapşırması bir tuttu. Fazla biliyorsunuz hapşırma peş peşe gelir falan. Harun Reşit de dedi, dedi ki yani padişahın huzurunda hiç de yakışmadı. Yani Harun Reşit de mübarek. Çok edebiyatlı, kültürlü bir adam biliyorum. Biraz kabaymış meğer. Ondan sonra. Sen dedi hiç yakışmıyordun. Ebu Yusuf da dedi ki esas dedi sen senin yaptığın hiç yakışmadı. Ebu Yusuf da böyle ha. Kadılar böyleydi. Dedi, çok kötü bir muamele yaptın. Dedi sen kötü bir muamele yaptın. Ne diyorsun ya dedi Harun Reşit. Halifeye karşı harekete falan. Dedi ne be dedi be. Ben senin gibi padişah dedi bir dakikada bulurum. Öldüğün anda yarın birine biat edeceğiz dedi. Ama dedi sen benim gibi halimi 40 senede bulamazsın. Çok konuşma dedi. Ah kurban olayım. Yine Harun Reşitli adammış. Orada kelleyi götürmedi yani. Tamam hoca efendi dedi. Oturdu aşağı. Şimdi sen bu hareketi yapabilir misin? maliye kaymakamı. Sen kimsin her? Çık dışarı. Ben alimim, şuyum buyum. Yani tabi alim de alimim demez. Ama İmami-i Büsüf orada ilmin izzetini korumak için hareket yaptı. Nefs için hareket yapmadı. Şeyhülislam o zaman oydu yani. O zaman Şeyhülislam tabiri yok tabi. Kazıl Kuzat tabiri var. Onun için e, burada şeye dikkat edilecek. Yani her şeyin hukuku var, adabı var. Efendim hadis-i şerifte var. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İzara eytel Alim yağıladu sultan Ha bu cem sayda geçiyor. Cadiştirci olabilir. Bir alim padişahlarla devlet yetkilileri çok karışıyor, görüşüyorsa faalenlız anla ki o alim hırsızdır diyor. Çok irtibatı varsa çok. Yani onun için zalimlerin suratlarına bakmak salih amelleri iptal eder. Mesela ya bir de onlara yani zalimin Zalim biliyorsunuz, eli sünnet dışı fırkalar, kaderi inkar edenler en büyük zalimdirler. Bunlara bakmak, salih amelleri yüzüne bakmak iptal eder. Hele bir de selam verirsen, veya yiğit içersen, veya oturursan, innallillahi innali diyor yani, gittin diyor. Helak oldum diyor yani. Onun için dikkat edeceğiz. Tabi evvelce de çok zalimlikler yapıyorlardı krallar, sultanlar yani. Daha evvelde de var. Yani kelle götürmek çok kolaydı biliyorsunuz evvelce. Dakikada bir kelle gidiyordu yani. Adam ne yapmış ne yapmamış. Şahit var mı bilmem ne varmış. İşine gelen, işine gelmeyeni böyle yapıyorlardı. Onun için e, şimdi elhamdülillah öyle de bir durum yok. Öyle de bir durum yok. Şimdi devlet reislerine zulmediyorlar. Yani şu anda devleti yönetenlere her gün iftira atıyorlar. Solcuları, FETÖ'cüleri, FKK'cıları, HDP'cileri efendim devamlı görüyorsunuz Tayyip Bey'e yapılan efendim zulümler ailesine, çoluğuna çocuğuna Bilal Bey'e Yani farkındaysanız işler tersine dönmüş. E, i̇nsanlar devlet yönetiminin başında fakat zulme uğruyorlar. Eskiden tersine bir durum olurdu. Şimdi onlar mazlum durumuna düştü. Hakikaten de e, ne yapacak? E sen niye şikayet ediyorsun? Ne şikayet ediyorsun? Adama hakaret ediyorsun, sövüyorsun, sayıyorsun. Tayyip Bey de hakırı kullanıyor. Hakaret dağıtıyor. Ne yapacak? Zaten dün onu dedi. Bak Karadeniz menşeiliyim dedi. Bir de Kasımpaça dedi. Yani her şeyi yapmasını bilirim demek istedi. Ama dedi bugüne kadar bu kadar zulme uğradım, iftiraya uğradım dedi. E, hukuk dışında hiçbir şekilde bağırıp çağırmadım. Hiçbir şey yapmadım kimseye dedi. Ne yaptım dedi. İşte şikayet ediyor, mahkemeye veriyor. Ne yapsın? Benim demin dediğim yere geliyoruz yani. Çünkü İslam'a göre böyle. Müslüman mazlum olur, zalim olmaz. Durum bu. Onun için e, diyor ki bir insana diyor, Yılanla mı bir odada kalasın yoksa bir zalimle mi oturup kalkasın diye. Muhayyellik hakkı verilse yılanla oturmayı tercih etmesi lazım. Allah ile dürüst olan, sadık olan bir kul böyle yapar. Zalimin yüzünü göreceğe mi? Yılanla bulunmayı tercih ederim der diyor. Evliyaullah'ın vasiyetlerinde ne geçiyor? Zalimleri sevmekten, dostluktan, onlarla karışıp görüşmekten sakın. Fekün hadi Rabbin'i. Çünkü neden? Onların gayesi nedir? Seni aracı ederek kendi dünyalıklarını tamamlamaktır. Ya da seni kendi hevalarına, zulümlerine ortak etmektir. Seni mutlaka günah düşürmek isterler. Onların sana iyi rüya gördükleri yoktur. Onun için e, yani böyle zalim yöneticilerle, zalim yöneticilerle, efendim İslam'a muhalif, Kur'an'a muhalif iş yapanlarla muhatap olma. Karışıp görüşme ancak başına böyle bir şey, imtihan gelirse yani mecbur edilirsen vesaire o zaman metü bulunma. Çünkü fasık ve zalim met edilirse arş-ı titrer hadis-i şerifine göre. Şimdi burada genel manada yöneticilere bu şekilde davranmak anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Niçin? Zalim olursa diyor. Fasık olursa diyor. Anladın mı? Ama e, tabi ki ne kadar salih de olsa mübarek de olsa alimlerin, velilerin çok devlet kapılarında görüşmeleri uygun değil. Çünkü hadis-i el ulema ümenâ ur-rusul alâ halk alimler peygamberlerin efendim ümenâ ullah, ümenâ ur-rusul alel-ibad kulların hakkında peygamberlerin güvendikleri eminleridirler. Alimler Peygamberler vefat etti, arkadan alimleri bıraktı. Ferese-i Biz size güvendik. Bizim dinimizin ilmini Allah severdiyse eminimiz sizsiniz. Biz size güvendik, kullara bıraktık sizi. Vazun atasına devam edin, tabiz vermeden. Ama male muhalib sultan devlet işleriyle karışırlarsa, fedakale fe tufakatkhan-ı rusul. O zaman peygamberlere ihanet etmiş oldular. Çünkü neden? E, emaneti e, bozmuş olurlar. E, ancak mazlumun hakkını almak için veya ayet hadis okumak için bu da tabii ki şey olmamalı. Ne diyeyim sana? Ee, fazla olmamalı. Haddini aşmamalı. Sarmaş dolaşlık iyi değil. Yine de. Çünkü sen ayet-i hadis okuyayım diye gidersin. O bir de defa kendini bir fitnenin, imtihanın içinde bulursun. Ve hatta onlardan sakının diye de o alimlerden sakının diye de hadis-i şerif var. Bundan dolayı ee, mesela Davud İbni Abbas'tan rivat ediyor Horasan emirlerinden çok takva sahibiydi, vera sahibiydi. Ee, Halef İbni Eyüp herhalde yani bir kitabinden değilse de büyük velilerden o zatla karşılaştı. Ee, devlet reisi hayvandan indi, selam verdi, o ondan kaçtı. Kaçtı, yüzünü duvara yapıştırdı. Ondan sonra suratına bakmadı. Ya mübarek yüzünü gö göster bana bir teberrüken. Büyük veli olduğunu duydum. Bir bereket deneyim sana bir bakayım falan. Yok dedi. Çünkü ben dedi babalarımdan rivat ediyorum. Babaları da yani o sultanın babaları da e, senetli hadis rivat ediyor. Senetli. Muhaddis yani. <gülüyor> Alimi yüzüne bakmak ibadettir. Dedi bir yüzüne bakayım ne olur dedi. O da dedi ki ben de hadis-i şeriflerde gördüm dedi. Alimler, emirlerle, sultanlarla görüşmemeli, <gülüyor> karışmamalı. Ben de o amel ediyorum. 13'ün dedi, sen niyetinle kazandın dedi. Hatta hasta ziyaretine geldi. Sonra hasta olduğunu duydu. Ondan sonra yine efendim oğluna dedi ki, e ben görüşmeyeceğim, kabul etmeyeceğim dedi. O da, oğlu da çıktı dedi, babam dedi gece sabaha kadar uyumadı, şimdi çok rahatsız falan. Hemen içeriden bağırdı, yalan söyleme dedi. Uyumadım, biraz uyudum dedi. ''Yalan söyleme'' dedi. Ya, ''Haramdır'' dedi. ''Ben uyumuyorum. Şu anda da uymuyorum'' dedi. Ama dedi, devlet reisleriyle, liderleriyle görüşmenin sakıncaları, afetleri vardır. Hadis-i şeriflerde de bu usta uyarılar vardır. Onun için ben işlere girmek istemiyorum dedi. O zaman e, o padişah, Davud İbni Abbas, Horasan emiri o zaman, Davud İbni Abbas ne dedi? ''Kurban olduğum Allah'ım'' dedi. O dedi benim yüzüme bakmayarak sana manen yaklaşmak istiyor, hadisle amel etmeye çalışıyor. Ben de onun yüzüne bakayım diye kapıda bekliyorum, uğraşıyorum. Ben de sana manen yaklaşmak için onun yüzünü görmek istiyorum. Sen bu dedi, ben onun yüzünü görmek için bu kadar azmettim, niyet ettim. Bu niyetimle beni affet dedi. Bu niyetimle beni affet dedi. Ya Gaffar bizim hepimizi affet, bağışla dedi. Sonra vefat ettikten sonra emir. Mana aleminde görüldü Evliyaullah tarafından. Dediler Allah Teala sana ne muamele etti? Yahu dedi e, Halefi İbni Eyyub Hazretlerinin kapısına gittim de oradan da geri çevrildim ya dedi. O zaman bir dua etmiştim. Ben senin rızan için bir alimin yüzüne bakmak için geliyorum. Koca devlet reisi bayağı da kendini alçaltıyor kapılardan kovuluyor yani. Ama ben Allah için yaptım. Ya Rabbi ben sana manen yaklaşmak için yüzünü görmek istiyorum. Bu velinin, alimin yüzünü görmek istiyorum. Onun için beni affetti. Dedim ya dedi. O dua ile o anda affetmiş beni dedi. Yine alimlerin kapısına git. Görüşmeselerde, kabul etmeselerde yani onları terk etme. Çünkü ne yine bak böyle bir dua nasip olur. Kabul olursun. Allah rızası için gidiyorsan tabii gitmeye devam etmek lazım. Onun için... Bu iş çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. E, dengeyi sağlamak zordur. Her ki zalimse şey yöneticiler ve la terken huylellezine zalem. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Ad-i ile sabittir. Tamam mı? Ben sana dedi bu şekil nasıl ediyorum e, Sakınman gereken. Üçüncü mesele budur. Ama buradan ne çıkmıyor? Buradan efendim eee Devlet reislerine yöneticilerinin hepsi zalimdir manası çıkmıyor. Zalimse. Ömer İbn Abdelaziz de halifeydi devlet reisi. Dört halife de devlet reisiydi. Ondan sonra da birçok insanlar yani Osmanlı'da da bu kadar sultanlar var. Ne kadar mübarek veli sultanlar var. Onun için bu genel bir mana değildir. Ama rayyesine zulüm yapıyorsa o da tabii ki sıkıntıdır. Şimdi ama Devletin başındaki yöneticilere de ne yapmak lazımdır? İtaat etmek lazımdır. Ne bu rağü'd-din şerifte Sultan Allah ifit Dünya kram Allahümel Dünya'da Allah'ın saltanat verdiği kişiye hürmet edene kıyamet günü Allah değer verir ikram eder. Çünkü de Allah onu yöneticilik vermiş. Madem başına yönetici seçilmiş, ona hakaret etmenin bir manası yok. Ne yapmak lazımdır? Efendim ikram etmek, hürmet etmek lazımdır. Yine İbn Ömer'den rivayet edildi üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu da caib hadis-i şerif. As Sultan zillullah fil arz. Padişah yer Allah'ın gölgesidir. Yani işlerinin yürürlük yürütütecisidir. Yevi ile kullu mazlumul ibade. Kullardan zulme uğrayan herkes kime gidiyor? Yöneticilere gidiyor. Zulme uğrayan kendi başına o zulümden kurtaramaz ki. Yine yöneticilere verilen haberler vasıtasıyla ona yardım ediliyor. Mazlumlar ona iltica eder. Fe in adle ecr ve şükür şimdi başındaki yönetici adaletli mi zalim mi ikisinden biri oluyor tabii ki her zaman değişiyor bu eğer adalet yaparsa kendisi sevap alıyor halkın da ne yapması gerekiyor teşükretmesi hem Allah'a şükredecek hem ona teşekkür etmesi gerekiyor ve en ce zulm ederse haksızlık ederse sıkıntı çıkarırsa insanlara günah vebali onun boynuna olur ama yine de halkan düşen nedir? Saburdur. Devlete karşı, hükümete karşı çıkmak değildir. Bak hadis-i şerif. Ve idha eğer valilerle kaymakamdır veya işte şeyle onlarla uğraşılırsa Fetönün uğraşması gibi devlet yöneticileriyle, bakanlarla şey işte neyse muazzaf görevlilerle veya askeriye de, de aynı şey görevliler oluyor emniyette. Ise. Yöneticilerle harp edilirse yani onlara sıkıntı verilmeye çalışılırsa kuhatet sema gökkü Gök kurur, anladın mı? Onun için ve idamü'l hatiz zekat Zekat verilmezse hayvanlar elak olur, hayvancılık bitti Türkiye'de görüyorsunuz. Ne kadar sıkıntıya girdi? Zekatlar tam verilmiyor. Ve zina zina ortalıkta alenen işte zina çok su su içmeye döndü. O zaman fakirlik ve yoksulluk belirir işte ekonominin berbatlığını görüyorsunuz. Ve ida uqfuratizimet ujil el küffar. Zimmet bozulursa yani pasaportlu, vizeli veya vatandaş neyse Ermeni, Yahudi veya neyse Müslüman olmayanlara saldırılar olursa işte yok bu yılbaşı kutluyor diye saldır Yok bu Yahudi diye saldır Yok bu Ermeni diye patlat İşte göya IŞİD-Daiş kafasının, Vehhabi kafasının e, Türkiye'de de bu kadar olay yapıyorlar göya allah Akber Ekber diyerek gidiyor milleti öldürüyor falan Zındıklar biliyorsunuz, cehennem köpekleri Ha işte diyor ki eğer devletin verdiği zimmet ve güvence bozulursa yani kafirlere verilen zimmeti kastediyor. Zimmi onlara denir. Bana zimmi denmez. E sen ona verilen bir güvenceyi bozup malına, canına, namusuna saldırırsan veya kilisesine, havrasına bilmem bomba koyarsan falan filan. Böyle yaptığın zaman ne diyor? Devlet kafirlerin eline geçer. Şimdi Osmanlı niye bozuldu da Balkanları kaybettik, orayı kaybettik, burayı kaybettik bilmem ne bilmem ne? Çünkü zimmilere kötü muamele yapılmaya başlandı. Ne demek zimmilere kötü muamele? E zaten e bu neyin başında? İttihat-ı Zirikli Alem kitabının sahibi ne yapıyor? Şam'da Osmanlı haline konuşuyormuş. Eski adam. E çünkü neden? İttihat-ı oradaki zulümlerine şahit olmuş. Onu Osmanlı yaptı biliyor. Halbuki İttihat-ı Osmanlı'yı bitirmek için kurdurulmuş kafatasçı, ırkçı İslam düşmanı bir oluşu. İttihat-ı padişahları perişan etti. Sultan Abdülhamitleri indirdi. Ve Osmanlı'yı batıran İttihat-ı İttihat Terekli'nin sıkıntıları tabi Osmanlı gibi zannedildi. O zamanki gençlik falan anlamayan Osmanlı hükümeti var, devleti var. Devletin adı Osmanlı olduğu için yönetim Osmanlı oğullarından çıkmış subaylara bilmem nelere kendi kafasında darbeci, ihtilalcilere kalmıştı. Ve onlar ne yaptılar? E, kafirlere yani Yahudi, Hüseyin, Ermeni bilmem neleri çok eziyet ettiler. Ve vergiler, ağır vergiler koydular. Çünkü onlar İslam'a göre o vergi onların üzerine koyma hakkı yoktu mesela. 13'ün devlet kimin eline geçti? Ondan sonra efendim memleket işgal oldu. Ee, Niatinde Yunan işgal etti. Rus oradan girdi. Efendim Fransız bilmem ne geldi. Maraş'a kadar her yer işgal oldu. Anladın mı? Kafirler galip oldu. Neyse yeniden kurtuluş savaşı, istiklal savaşı elhamdülillah. Yeniden şu Türkiye Cumhuriyeti hiç olmazsa Allah bu kadar nasip etti de yeniden kafirler hani denize döküldü falan filan ııı ee, kaç şey bize kaldı. Yani Osmanlı'ya göre dörtte bir bile kalmadı belki ama yine bu kadar bir vatan parçamızda elhamdülillah ibadet etmeye çalışıyoruz. Ama az daha devlet gitmişti. Yani ki yarıdan fazla da toprağımızı kaybettik. Çünkü neden ehli zimmete Allah'ın verdiği güvenceyi bozdular. Allah güvence vermiş yani. Devlet de güvence vermiş. Ama adam kalkıyor vuruyor, kuruyor. Yok düşün yok. Böyle şey olur mu? Menderes de yapmış herhalde bunu. Bu varlık vergisi şişini. Menderes de bir çıkartmış. Kaçlar o da çok sıkıntı çekti. Bak onun da sonunda sıkıntı yaşadı. Çünkü yani adam zimmi diye, Yahudi diye, Ermeni diye, zengin diye sen ona ağır vergi koyamazsın. Varlık vergisi. Varlık vergisi diye bir şey İslam'da yok. Yani sen verginin bir usulü vardır. Zimmi de normal vatanda şükmündedir. Vergini alırsın. Ama ona özel vergi falan koymak biraz haksızlıklar oldu. Bu haksızlıklar ne yaptı? İşi bizden aldı işte. E, yani çok sıkıntılı durumlar yaşandı. Onun için Devletin yönetimin, yöneticilerin önemi büyük. Yine hadis-i şerif Hazreti Enes'ten ibadet ediliyor. İzâ merâdcûn bi beldetin lesefe ya sultan felâ tedhulâ. Yani bir şehre uğrarsan, orada bir yönetici, kaymakam, vali veyahut neyse işte bir ülkede devlet reisi, yönetim yoksa oraya girme. Çünkü neden? E çünkü neden? Ee, orada kargaşa olur. Orada insanlar birbirine girer orada kimse kimsenin hakkını alamaz arayamaz da nereye müracaat edeceksin ee, Yine Delevi ve Bu Nuaym Enes Ravdi an tarivate Sultan Rumhu'lahi Sultan yer Allah'ın mızrağıdır. Yani onunla iş gördürüyor mevla. Mevla gelip sana direktman şuna şunu yapma demez. Ama bir yönetimle seni engeller yanlış yapmaktan. Fe menne ve de Başındaki yöneticinin iyiliğini isteyip ona dua eden hidayet bulur. Şimdiki yöneticilerimiz zaten namaz ehli. ehli. sünnet insanlar, Müslüman insanlar. Yani öyle olmasa bile dua edecektik. Böyle olduğu zaman daha çok dua etmemiz lazım. Duaden itaatü eder Ve ben de aleyh ve le miyassahudal. Kim dua etmez de. de ben beddua eder ve iyiliğini istemezse yöneticilerin o sapıtır. Sapıtmıştır işte. FETÖ. Namazla abdestli adamlara, Tayyip Bey ve ekibine secdeli insanlara bu kadar helal aramı bilen insanlara ocağına bilmem ne, efendim evine çoluğuna çocuğuna lanet okudu ya. Ve zaten Allah onun yüzünü oradan çıkarttı ilk. Ondan sonra millet ne yapıyor bu dedi ya. Çünkü Mevla bunu sapıtmıştır. Çünkü devleti yöneten insana beddua ettiğin zaman bütün milletin hepsinin helak olmasını istiyorsun demektir. Çünkü yönetici ya sıkıntı gel herkese yansıyacak. Herkese yansıyacak. Şimdi Tayyip Bey bir sıkıntı yaşarsa, Binali Bey sıkıntı yetişe. devlet yönetimi bu yani. Bu hepimizin ekonomisine, yaşantımıza, güvenliğimize hepsimize yansıyacak. Onun için sapıtır diyor ve sapıttı zaten. Sapıtığı da alenen görüldü. Ondan sonra ve men ehane Devlet yöneticisine hakaret eden, hakaret edene Allah hakaret eder. Çünkü bu devlet meseleseleri anadın mı? E farklıdır. Yani yönetim Allah'ın celle celali, tamam. Şeriat devleti olmasa da İslam nizamı düzeni tatbik edilmese de asayiş sağlanıyor. Asayiş diye bir şey var. Asayiş bozulduğu zaman camiye de gidemezsin. Cuma da gidemezsin. Her yere bomba yağar. Bak darbede asayişi bozmaya çalıştı FETÖ. Ne hale geldik? Evimizde duramıyorduk. Az daha. Şimdi asayişi temin ediyorlar. İçişleri Bakanımız Allah razı olsun. Emniyet müdürlerimiz, askeriyedeki paşalarımız, Genelkurmay başkanımız bunlar. Hep dua. Çünkü bunların iyiliği memleketin vatanın selameti kardeşim ya. Bunlara beddua eder mi? Allah muhafaza ya Rabbelalim. E Onun için e, yani çok hadis-i şerifler var da eee Ahmed bin Hanbel de müstediden rivayet ediyor. Yani öyle zayıf şey uydurma rivatlerdi. Menekreme Sultan Allahu Ekremu'lloh, Menhane Sultan Allah. Allah'ın yönetici yaptığına değer verene Allah ikram eder. Hakaret edene Allah takdir eder. Allah onu alçak eder, zelil eder, hakir eder diyor. Anlaşıldı bölümde önümde. Onun için ee, İmam Şafi'i radıyallahu teala buyuruyor ki Allah bana makbul bir tek dua verse. Yani ey İmam Şafi'i koca müştehitsin. Allah meycihansın. Dünyada ondan sonra onun gibi alim daha gelmedi. İmam Azamlar'dan sonra da zaten o. Yani dünyada İmam Şafi'i öldükten sonra İmam Şafi gibi bir alim gelmedi bin iki sene. Nereden gelecek? Hani İmam Ebu Hanife ondan üstün olabilir bize göre ama onlar önce tabii ben ondan sonra konuşayım. Şimdi Tabii ki İmam-ı Azam kadılığı kabul etmedi diye kimse bu işi kabul etmeyecek anlamına gelmiyor. İmamu Zufar onun talebesi Basra'da kadılığı kabul etti İmam-ı Azam döneminde. O İmam-ı İmam, İmam Yusuf i̇mam Azam vefatından biraz sonra Harun Reşid'in kazı kuzatı oldu ve senelerce devleti yönetti. Ha İmam Ebu Yusuf Hazretleri. Yani bu haram günah olan bir şey değil ama onlar gibi aklı başında tabiz vermeden işte Harun Reşit'e sen ne konuşuyorsun diyebiliyorsa yani tabii ki bu vazifeler sapık insanlara mı bırakılacak? Eğer üstet insanlar vazife almasın, memur olmasın. Genel manada mesela imamlık memuriyeti efendi hazretleri bunu kabul ederdi ve teşvik ederdi. Derdi ki mihrapları boş bırakmayalım. Bunu da işte gerideki imamlık meselesine burayı bağlamak lazım şimdi. Yani mihrapları boş bırakma ne demek boş bırakmayalım? E sen şimdi hafızlığın düzgün, Kur'an kıraatin düzgün Takvasın, abdest, kusur, istinca, istibra, taharete, diriyat ediyorsun. Sonra birisi imamlığa geliyor, tuvaletten çıkıyor, hemen abdest alıyor adam, akıntı kesilmeden. O sonra milletin arkasına, onun arkasına kılıyor. Yani onun için mihrapları boş bırakmayalım yani. Efendimiz de burada buna teşvik etmiştir. Yani vazifenin hakkını ifade edebiliyorsan yani, bunlar ayrı bir şey. Ama da var bu işte. Bu işin imtihanı zordur. Tabii ki bu imamlık yine kolay bir memuriyet. Tabii yükseldikçe şey, müftü, il müftüsü, Diyanet reisi falan işler daha mesuliyet yükleniyor. Daha ağır veballer oluyor. Bak şimdi işte bütün günlerde diyanetle uğraşıyorlar. E çünkü neden? E işte, hedefe koyacağı zaman üst, üstleriyle uğraşırlar. Yani dinsizler de uğraşıyor. Onun için efendim İmam Şafir diyor ki eğer bana bir tane bunu Fuzayl İbni İyaz'dan da naklediyor. Bu da tabiinin en Süfyan İbni İyye'yine de aynı sözü var. Bu Naim Hülle Tül alıyor. İmam Şafii'nin bu sözü de var. Diğer büyük tabiinin ulularında da var. Yani İmam Şafii'den öncekiler. Bu sözde ne buyurun? Eğer Allah bana bir tane makbul dua versin. Yüzde yüz kabul Allah garantisiyle. Çünkü yaptığımız duaların hangisi kabul, ne kadar kabul bilmiyoruz. Garantimiz yok biliyorsunuz. Ama kesinleşse ki bir dua müstecap. Tek verilmiş sana hak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, yani hepsi kabul, onun de hati hepsi kabul ama bir tane anında kabul hakkı verildiydi ya. Onu ne yapmadı? Dünyada ne kadar sıkışsa da kullanmadı. Ahirette şefaat için ümmetine kullanacağım diye sakladı hani. Hadisler geçiyor sayı Burada da İmam Şahfi diyor ki bana da böyle yüzde yüz garantili bir dua verilse tek dua veriliyor diyelim. Ben onu diyor kendime kullanmam, hanıma kullanmam, çocuk çocuğuma kullanmam, Efendi Müslümanlara kullanmam, alimlere kullanmam, evliyaya kullanmam. Kime kullanırsın diyorlar? Devletimizi yönetene kullanırım. Çünkü ne? Onun salahı bütün alemin salahı. Onun fesadı bütün alemin fesadı. Ey gidi fetöe. Sen kalktın o adamlara, yöneticilerimize bu kadar alenen, beddua edip lanet okuyarak onların işleri, güçleri bozulsun. o işte 17-15 bilmem ne, 15-27 mi ne onları da karıştırıyorum. Ondan sonra bu kadar olay yapıp hala da devam ediyor. Artışı ar sarsıntılar, e darbenin sarsıntıları bu terörler. Her gün bir terör. Bunlar FETÖ'nün tabii kontrolünde, uluslararası kontrolünde yapılıyor şu memleketi. Hala Tayyip Bey gider mi, Tayyip Bey devrilir mi? Ya arkadaş Allah sana bunu yönetici yapmış. Bu halk bunu seçmiş yani. Sen dua etsene. Allah muvaffak etsin desene. Allah doğruyu yaptırsın desene. Allah Teala yardım etsin muvaffak etsin desene. Yok. Koca İmam Şafii diyor ki bir dua hakkım olsa diyor ya adam imanlı mı ölecek belli değil. Cennete mi girecek mi? İmam Şafii'nin cennete girdiğine değer hadis yok ki. Mesela. Hadis var Kureyş'in alimi yeryüzünü dolduracak. Oradan anlayabiliriz cenneti olduğunu ama Alimi Kureyş Cemre Otubakaladu İlmen ismi yok ama yani Bukhari hadisidir. Kureyş'ten bir o çıktı o kadar alim. Ayrı bir şey. Ama bak adamın kendisinin müçtehidimizin son nefesi ahireti değil mi? Bırak aileyi çoluk çocuğu cemaati ya. Kendi son nefesin ve cennete gidip gitmeyeceğim belli değil. Hal böyleyken tek müstecap duamı devlet reisine kullanırım diyor. Onun için bencil olmayalım. Ümmetçi olursak devlet reisine dua etmek mecburiyetimiz var. Çünkü onun düz, düzelmesi, iyi olması, sağlığın iyi olması, aklının beyninin iyi çalışması, güzel hizmet yapabilmesiyle bütün memlekete fayda var. O zaman ona dua edeceğiz. Yani ne buydu onun hadis-i şerifte? Beddua eden dalle. Ve men dea'a ve lem yansahü dalle. İyiliğini istemedi, beddua da ettiyse sapıtmıştır bu adam. Yani bu hadis bile sırf Tayyip Bey'e bedduasından dolayı fetvenin sapıttığını ta o zaman gösteriyordu yani. Ha o zaman. Şimdi zaten doğru yolda diyen kalmadı. Ama hala adamları var. Hala kandırdıklar var. Hala gencelik civanlar, çocuklar onu mesih meti zannediyor. Hala vur dediğini vuruyorlar. Öldür dediğini öldürüyorlar. indir dediğini indiriyorlar. Hala. Yazık değil mi? Ya zerre kadar imanınız, insafınız varsa. Ya bu adama Müslüman zannederek, bu adamı Hacı Hoca zannederek. Siz eğer hala peşine gidiyorsanız Allah razı tevbe de. Tövbe edin cehennemde yanmayın kardeşim. Tövbe edin bırakın bu adam peşini. Bu sapıtmış diyor. Abi bütün ayet hadisler bunu gösteriyor. İnsanları öldürmeyi mübah etti harama helal etti. Helala, haram etti ya. Bütün milleti öldürtü ya. Ha, yeniden yine geldi talimatlar. Bütün on talimatıyla yapıldı. büyük Büyükelçinin 10 talimatla öldürüldü. Hepsi şu anda bir şeyler. Zimmi'yi öldüren zaten cennetin kokusunu duyamaz Zimmi. Nerede kaldık ki kaç kişi 15 Temmuz'da kaç tane Müslüman da öldürttü ya bunu? Büyük bir katil bu ya. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Allah razı olsun. Ben de uğraştığını boşver zaten. Ben de. Şimdi bunu konuştuğum yine. Yarın da bir haber daha çıkacak. Görürsün. Yani bunlar durmaz. Ben de uğraş Ama doğruyu söyleyelim. Ne olur Allah razı olsun. Terk edin bu adamı. Ya. Bu peygamber mi dedi? Haşa. Siz bunu neye bekliyorsunuz bundan ya? Niye uydunuz buna canlarınızı veriyorsunuz? Ölümüne gidiyorsunuz ya? Adam beddua etti vatana millete işte. Yani başındaki yöneticiye beddua eden. Asla hidayet bulamaz diyorsa butmuştur. Onun için. Ama... Ama başındaki yönetici Evliya Allah'tan olsa padişah, alim Allameycan da olsa yöneticilerle alimlerin çok karışması görüşmesi, muhabbet etmesi, oturup kalkmasını İslamiyet uygun görmüyor. Çünkü vakar kaçıyor, heybet bozuluyor. İnsanlar diyor bu da yalak herhalde. Bu da ne malanmaya gidiyor geliyor. Bu zaten hükümetin adamı falan. Bu lafları da dedikmemek için e, biz insanların dini fetvalarıyla ve ahiret hayatlarının saadetini temin ile kendimizi görevli Onun için insanları da kendi aleyhimize konuşturacak töhmetli mevkilerden sakının bu radis şerif. o mevakat duemi. Evet, bunlar da önemli konular idi. Dördüncü nasihatte kaldık. O sallallahu aleyhi Muhammed